Dostluğun sesi sizin sesiniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır. İmam Ali Zeyn Abidin bin Hüseyin'den dualar. Seccat, çok secde eden demektir. Bu da, Hazreti Peygamber'in torunu, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da katliamdan kurtulan biricik oğlu, Ali Zeynelabidin Hazretlerinin lakabıdır. Dedesi Hazreti Ali'nin adını taşıyan bu büyük zatın bir eseri vardır. Saife-i Seccadiye adıyla tanınan bu eser, bir dua kitabıdır. Ancak, aynı zamanda öylesine muhteşem bir kaynaktır ki, İmam Ali Zeynelabidin'in, hayatın maddi ve manevi her cephesiyle ilgili görüş ve kanaatlerine ilişkin bilgiler ihtiva etmektedir. Yüce Allah ve sıfatları hakkında bilgi, Allah'a karşı hamd ve şükür görevinin yerine getirilmesi, dünyanın mahiyeti, dünya malı ve zenginlik, ibadet hayatı, anne baba ve çocuklara karşı görevler, şeytana karşı tavır, günah ve tövbe, hayat ve ölüm, cennet ve cehennem, amel defteri ve hesap, kul hakkı, güzel ve kötü ahlak vesaire ile ilgili görüşlerini güzelce yansıtmaktadır. O mübarek zat, içinde bulunduğu zor şartlar ve düşmanlarının nefes bile aldırmayan boğucu muhasarası altında, ümmete vereceği mesajlarını dua üslubuyla sunmuştur. Öte yandan, bu yakarış üslubu, neredeyse taşları bile yumuşatacak, taş kalpleri eritecek, en azılı nefisleri mum gibi şekillendirecek bir tesire sahiptir. Bu eseri görmemek, okumamak, hayata yansıtmamak büyük bir kayıptır. Ne yazık ki talihsiz mezhep kavgaları yüzünden dindar insanların çok büyük bir kesimine bu eser asırlar boyu gizli kalmış, layık olduğu ve hak ettiği ilgiyi görememiştir. Geniş kitleler ondan haberdar olur olmaz zevkine varır varmaz, değerini kavrar kavramaz, tıpkı aynı pınardan bize ulaşan cevşen kebir duası gibi yaygınlık kazanması ve sadece belli bir kesime değil, tüm Müslümanlara mal olmasını ümit ve dua ediyoruz. Eserin lafızlarının güzelliği, manalarının etkinliği, içeriğinin yüceliği, Allah'a karşı türlü ifadelerle tezellülün dile getirilişi, metüsenada bulunulması, Af ve kereminin dilenmesi, yalvarılıp yakarılması onun gerçek kaynağına en güzel işarettir. Neredeyse ehlibeyt Beyt ilminin en özlü ve kapsamlı kaynağıdır. Bu inci o deryadan, bu cevher o madenden ve bu meyve o bahçeden çıkabilir ancak. Gündüzün ortasında güneşi anlatmak ne kadar gereksizse bu eseri anlatmaya çalışmak da o kadar zayittir. Onun büyüklük ve değerini öğrenmek isteyenlere verilecek en güzel cevap, eline bir nüsha verip şöyle bir göz atmasını istemektir. Şiirden daha edebi, zemzemden daha akıcı, kevserden daha şifalı, baldan daha gıdalı bu eseri okumaya başlayan, kendini onun ahengine kaptırmaktan alıkoyamaz. Defalarca, hatta ömrünün her günü okumak ister. Şunu da belirtelim ki, onun asıl güzellik, akıcılık ve tesiri Arapça orijinalindedir. Ne kadar çava sarf ettikse de güneşi aynaya, deryayı testiye sığdıramadık. Yani orijinalindeki üslub ve muhtevayı gereği gibi ifade edemedik. Buna rağmen aslındaki güzellik tercümemize de yansıyarak onu da bir derece güzelleştirdi. Elinizdeki çalışma söz konusu mübarek eserden bazı başlıklardır. O engin gül bahçesinden bir bukettir. O rengarenk ve türlü türlü meyvelerle dolu bağıştandan bir kaptır. O deryadan bir damladır. O güneşten bir parıltıdır. İmam Ali Zeynel Abidin kimdir? İmam Seccat çok secde eden ve el Abidin, ibadet edenlerin süsü lakaplarıyla tanınan Ali, Hazreti Hüseyin'in oğludur. Bir görüşe göre miladi 656, diğerine göre ise 658 tarihinde doğmuştur. Hazreti Peygamber'in torunu olan Hazreti Hüseyin'in dünyada kalan tek oğludur. Çünkü üç kardeşi Kerbela vakasında şehit olmuştu. Bu da ağır hastalığı nedeniyle savaşa iştirak edemediği için, Kerbela'da bulunmasına rağmen hayatta kaldı ve harem esirleriyle birlikte Şam'a gönderildi. Esaret zamanı bittikten sonra Yezid, kamuoyunu kendi lehine çevirmek için onu ihtiramla Medine'ye gönderdi. İkinci defa Emevi halifesi Abdülmelik'in emriyle yakalanıp zincirle Şam'a gönderildi. Daha sonra yine Medine'ye gönderildi. İmam Medine'ye döndükten sonra evinin köşesine çekilip ibadetle meşgul oldu. Bu imamın eserlerinden olan Saife-i Seccadi'ye 57 dua içermektedir. Bu dualar en üstün ve dakik ilahi öğretileri içermiştir. İmam Seccad, Şia rivayetlerine göre Emevi halifesi Hişam'ın emriyle ve Velid bin Abdülmelik vasıtasıyla zehirlenip hicretin 95. yılında şehit edildi. Güzel ahlakla ilgili bir duası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline salat eyle. İmanımı en kamil iman derecesine ulaştır. Sana güven ve itimadımı en üstün mertebeye eriştir. Niyetimi en güzel niyet, amelimi en güzel amel noktasına vardır. Allah'ım, lütfunla güzel işlere niyetimi artır. Elindekine güven ve itimadımı sağlamlaştır. Benden kaynaklanan bozuklukları kudretinle düzelt. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline salat eyle. Kaygısını çektiğim işlerle meşguliyetime ihtiyaç bırakmayarak, asıl yarın bana soracağın işlerle meşgul olmayı nasip eyle. Tüm günlerimi, yaratılış amacıma adamama yardımcı ol. Tüm ihtiyaçlarımı karşıla. Verdiğin rızıkta bana bolluk ihsan et. Geçim kaygısını çekme imtihanına düşürme. Beni aziz eyle fakat kibirle müptela etme. Kendine kulluk ettir fakat yaptığım kulluğu kendimi beğenmişlikle bozdurma. Elimden mahlukatına iyilikler akıt fakat başa kalkmamla boşa çıkartma. En yüce erdemleri bana ihsan et fakat övünmekten beni koru. Allah'ım... Hz. Muhammed ve Alin'e salat eyle. İnsanlar arasında yükselttiğin her derece için nefsimin gözünden beni bir derece düşür. Görünüşte lütfettiğin Için, i̇çimden nefsime karşı beni bir o kadar zelil göster. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline salat eyle. Hiçbir şeye değiştirmeyeceğim bir faydalı ve doğru yol nasip et. Asla sapmayacağım bir hak yol lütfet. Hiç tereddüt göstermeyeceğim bir güzel niyet ver. Senin taatinde sarf ettiğim sürece bana ömür ver. Ömrüm şeytanın istifade konusu olduğu anda, azabın gelip çatmadan... Veya hakkımda gazabın muhkemleşmeden ölümle beni rahmetine al. Allah'ım benden ayıplanan hiçbir haslet bırakmayıp hepsini ıslah eyle. Azarlanmama sebep olacak hiçbir kusur bırakmayarak güzelleştir. Bende hiçbir güzel ahlakı eksik bırakmayıp hepsini tamamla. Allah'ım Hz. Muhammed ve aline salat eyle. Düşmanlık edenlerin kalbindeki kinimi sevgiye dönüştür. Haksızlıkla haset edenlerin çekemezliğini dostluğa çevir. Salih insanların hüsnü zannını da kesin kanaate tebdil et. Yakınların varsa düşmanlığını dostluğa, akrabaların eziyetini iyiliğe, hasımların yalnız bırakmalarını yardıma, göstermelik sevgi besleyenlerin sevgisini içtenliğe, yakın temas ehlinin reddedişini güzel bir beraberliğe, zalimlerden korku acısını tatlı bir emniyete değiştir. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline salat eyle, bana zulmedene karşı güçlü bir bilek, cedelleşene karşı fasih bir lisan, inatlaşana karşı tam bir zafer lütfeyle. Bana tuzak kuranlara, tuzaklarını başlarına geçirecek tedbir, beni huzursuz edenlere karşı bir güç, iftira atanlara karşı etkili bir tekzip, beni tehdit edenlere karşı bir selamet ihsan eyle. doğru yola sevk etmek isteyene itaat etmeye, hakka rehberlik etmek isteyene uymaya beni muvaffak eyle. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline salat eyle, beni kandırmak isteyenlere karşı bile hayırhah olmaya, beni terk edene karşı iyilikle karşılık vermeye, benden iyiliğini kesene bolca iyilik etmeye, bağlarını koparanla iyi münasebetleri sürdürmeye, Gıybetimi yapanı bile güzellikle anmaya iyiliğe teşekkürde bulunmaya Şahsıma kötülüğü ise Hoşgörüyle karşılamaya beni yönelt Allah'ım Hazreti Muhammed ve aline salat eyle Salih kimselerin güzel ahlakıyla beni süsle Herkese adil davranmak Öfkeyi yutmak Fitne ateşini söndürmek Ayrılık çıkaranları bile dışlamamak insanların arasını bulmak Yapılan iyiliğe teşekkür etmek kusurları örtmek yumuşak huylu olmak tevazu sahibi güzel ahlaklı ağır başlığı hoş geçimli olmak Erdemli işlere başkalarından önce davranmak iyilikte başkalarını kendime tercih etmek başa kalkmamak hak etmeyene bile iyilikte bulunmak güç şartlarda bile hakkı söylemek söz ve davranışla yaptığım çok iyiliği bile az bulmak yine söz ve davranışla yaptığım çok az bir kötülüğü bile çok bulmak gibi, takva sahiplerinin üstün nitelikleriyle ahlakımı güzelleştir. Bu güzel ahlakı da, taatinde daim olmak, Müslümanların birlik ve beraberliğine sarılmak, dinde bid'at uyduranları, kafalarına göre görüş icat edenleri reddetmekle, benim için kemale erdir. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline salat eyle, en bol rızkını ben yaşlandığımda ver. En büyük desteğini ben yorulduğumda nasip et. İbadetinde tembellik, yolunda basiretsizlik, sevgini kaybetmeye sürükleyecek işlere yeltenmek, senden uzak olanlarla birliktelik, seninle birlik olanlardan ayrılık belasına düşürme. Allah'ım, gerektiğinde düşmanlarına saldırmayı ve ihtiyaç anında senden istemeyi, yoksulluk halinde sana yalvarmayı bana nasip et. Mecbur kaldığımda senden başkasından yardım dilenme, muhtaç düştüğümde senden başkasından istemek zilletine maruz kalma, korktuğumda senden başkasına yalvarma, böylece de senin yardımını kesmeni, desteğini esirgemeni ve benden yüz çevirmeni hak etme musibetine düşürme ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Allah'ım şeytanın kalbime telkin edeceği ham hayalleri, asılsız düşünceleri ve kıskançlıkları senin azametini hatırlamaya, kudretini tefekkür etmeye, düşmanlarına karşı tedbirli davranmaya dönüştür. Dilime söyletmek isteyeceği çirkin söz, ezeyan, sövgü, yalan şahitlik, hazır bulunmayan bir mümini gıybet veya hazır olan birine hakaret ve bunun gibi şeyleri sana hamd etmek, övgülerini dile getirmek, şanını tazim etmek, Nimetlerine şükretmek, iyiliklerini itiraf etmek, ihsanlarını sayıp dökmekle değiştir. Allah'ım, Hz. Muhammed ve âline salat eyle, zulme uğramaktan beni muhafaza eyle, zulmü benden savmaya senin gücün yeter. Başkasına zulmetmekten de beni koru, zulümden elimi çekmeye sen kadirsin. Dileğim odur ki, yoldan sapmayayım, şüphesiz beni doğru yola iletmeye imkanın var. Yoksul duruma düşmeyeyim, zenginliğim sendendir, zenginlikle azmayayım, her türlü imkanım senin tarafındandır. Allah'ım, mağfiretin için kapına geldim, affını diliyorum, fazl ve keremine güveniyorum, elimde bağışlamanı gerektirecek, amelimde affını hak ettirecek bir şey yok. Nefsim hakkında verilecek hükmü düşündüğümde... ...senin lutfundan başka tutunacağım bir şey bulunmuyor. Hazreti Muhammed ve âline salat eyle, bana da kereminle muamele eyle. Allah'ım bana doğruyu söylet, takvayı ilham et... ...en temiz işlere muvaffak eyle... ...seni en çok razı edecek işlerle meşgul olmayı nasip eyle. Allah'ım beni en güzel yola sevk et... ...senin dinin üzere yaşayıp ölmeyi nasip et... Allah'ım Hz. Muhammed ve aline salat eyle. Bana da istikameti nasip eyle. Beni doğru yolu tutanlardan, hidayet rehberlerinden ve salih kullarından eyle. Ahirette başarı, cehennemden de selamet ver. Allah'ım kendin için nefsime ihlas nasip et. Kendimi ıslah için bana yardım et. Şüphesiz sen korumazsan nefsim helak olur. Allah'ım Üzüntüm anında desteğim sensin. Yoksulluğum anında hazırlığım sensin. Felakete maruz kaldığımda kendisinden imdat istediğim sensin. Kayıplarımın telafisi senin katındadır. Bozulan işleri sen düzeltirsin. Hoşa gitmeyen durumları sen değiştirirsin. Bela gelip çatmadan bana afiyet, istemek zorunda kalmadan kerem, eğri yola sapmadan hidayet lütfet, İnsanların eziyet ve sıkıntılarını benden gider. Ahiret gününün güvenini ihsan et. İnsanlara doğru rehberlik etmenin güzelliğini nasip et. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline salat eyle. Lütfunla bendeki sıkıntıyı gider. Nimetinle rızıklandır. Kereminle işlerimi yoluna koy. Kudretinle hastalıklarımı tedavi et. Himayenle gölgelendir. Hoşnutluğunla kapla. İşler bana karmaşık geldiğinde en doğrusuna, Davranışlar birbirinden seçilmez olduğunda en temizine, Görüşler birbiriyle çeliştiğinde senin en çok hoşuna gidene beni muvaffak eyle. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline salat eyle, Beni kemalle taçlandır, güzel dostluğunla şereflendir, Gerçek hidayeti ihsan et, bollukla azdırma, güzel bir geçim lütfet. ''Hayatımı sıkıntılarla dolu kılma, dualarımı geri çevirip yüzüme çalma, ben sana asla şerik nispet etmem, seninle birlikte herhangi bir şeye tapmam.'' Allah'ım, Hz. Muhammed ve aline salat eyle, israf etmekten beni koru, rızkımı telef olmaktan muhafaza et, mal ve mülkümü bereketlendir, harcadıklarımı hayır yollarına sarf etmeye yönlendir. Allah'ım, Hz. Muhammed ve haline salat eyle. Zor bir geçimin sıkıntılarını bana çektirme. Bana hesapsız rızık ver. Böylelikle rızık derdine düşüp de sana kulluktan geri kalmayayım. Geçim yolunda kazanılacak günahların ağır yükü altına girmeyeyim. Allah'ım aradığım rızkımı kudretinle bana arattır. Korktuklarımdan izzetinle beni koru. Allah'ım Hazreti Muhammed ve haline salat eyle bolluk vererek yüz suyumu koru geçimimi darlaştırarak senin rızıklandırmana muhtaç aciz kullardan rızık istemek ve namerde el açmak zorunda bırakıp da onurumu zedeletme, aksi halde gerçekte veren de esirgeyen de ancak sen iken bana veren kimseleri övme vermeyenleri ise yerme manevi tehlikesine düşerim Allah'ım Hz. Muhammed ve aline salat eyle ''Bana ibadete harcanan bir sağlık, züht ve takvayla geçirilen bir hoş vakit, gereği yerine getirilen bir ilim, dengeli bir dindarlık nasip eyle. Allah'ım sınırlı ömrümü affınla noktala, rahmetine erme ümidimi gerçekleştir, hoşnutluğuna varan yollarımı kolaylaştır, her hal ve durumda işlerimi güzelleştir. Allah'ım Hz. Muhammed ve haline salat eyle.'' Gaflet anlarımda zikrini bana hatırlat. Sayılı olan ömür günlerimde beni taatinde çalıştır. Sevgini kazandıracak bir yol tutmama nasip et. Bununla dünya ve ahiret nimetini üzerime tamamla. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve aline de öyle bir salat eyle ki, bu, ondan önce herhangi bir kuluna ettiğin ve ondan sonra da herhangi bir kuluna edeceğin her salattan daha üstün olsun. Bize de, Dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve beni cehennem azabından rahmetinle koru. Tövbe Duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey vasfedenlerin vasfedişlerine sığmayan Ey ümit besleyenlerin ümidi kendisini aşmayan Ey iyilerin mükafatı kendi yanında zayi olmayan ey ibadet edenlerin korkularının son merciği olan, bu günahların dört bir yandan kendisini pençelerine aldığı, hata dizginlerinin kendisini sürüklediği, şeytanın üzerinde egemenlik kurduğu, bu yüzden de emrettiklerin konusunda ihmalkarlıkla kusur üstüne kusur işleyen, türlü bahanelerle senin yasaklarını çiğneyip duran, bu tutumuyla senin kendisine karşı kudretini bilmeyen veya ona olan ihsan ve lütfunu inkar eden bir kimse gibi davranan, nihayet hidayet gözü açılıp gaflet bulutları gözlerinin önünden dağılınca da o ana kadar nefsine ettiği zulümleri hesaplamaya başlayan, Rabbine karşı ettiği muhalefetleri üzerinde düşünen, büyük isyanlarını büyük, korkunç muhalefetlerini korkunç görmeye başlayıp, sana ümit besleyerek ve senden haya ederek, senin kapına yönelen, sana bel bağlayarak arzusunu senin tarafına yönelten, kesin ümidini sana çeviren, içtenlikle ve korku içerisinde senin rızanı aramaya koyulan, senden başka tüm ümit beslenenlerden ümidini çekip, yalnızca sana ümit bağlayan, senden başka tüm korkulanlardan endişesini keserek, yalvarıp yakarmak üzere senin huzuruna gelen, Büyük bir inkisar ve gönül kırıklığıyla gözlerini yummuş olarak, İzzetin karşısında büyük bir zilletle başını yere eğen, Boyun bükerek senin çok daha iyi bildiğin sırrını sana döken, Gönülden bir saygıyla senin zaten tek tek kaydetmiş olduğun günahlarını saymaya başlayan, ilminde işlediği zaten belli olan, Hükmünde kendisini rezil rüsva eden, lezzetleri geçip gittiği halde sorumluluk ve acıları boynunda kalan büyük büyük günahlardan dolayı senden imdat isteyen bir kulun yalvarışıdır. Ya Rabbi ben olan bu kulun kendisini cezalandırsan adil davranacağını inkar etmiyor. Kendisini af ve ona merhamet edersen merhametini yetersiz görmüyor. Çünkü sen öyle bir kerem sahibi rapsın ki... ...büyük günahların affı sana büyük gelmez. Allah'ım işte ben aciz kulun... ...duaya ilişkin emrine uyarak... ...kabule ilişkin vaadinin kesin olduğuna gönülden inanarak... ...kapına gelmiş bulunuyorum. Şüphesiz sen bana dua ediniz ki... ...icabet edeyim buyuransın. Allah'ım Hazreti Muhammed ve aline salat eyle... İtiraflarımla senin huzuruna geldiğim gibi sen de beni mağfiretinle karşıla. Nefsimin hor ve hakirliğiyle huzurunda eğildiğim gibi günahların beni çaldıkları yerden kaldır. Hilminle bugüne kadar benden intikam almadığın gibi Settar isminle de günahlarımı ört. Allah'ım, sana itaat konusunda niyetimi sabit kıl. Kulluğun yolunda basiretimi sağlamlaştır. Benden günah kirlerini yıkamana vesile olacak salih amellere muvaffak et. Canımı teslim alacağın zaman, beni senin ve Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam dini üzre vefat ettir. Allah'ım bu yalvarışımla günahların büyüklerinden, küçüklerinden, hataların gizlilerinden, açıklarından, yanılgıların eskilerinden, yenilerinden sana tövbe ediyorum. Öyle bir kimsenin tövbesi ki, Artık herhangi bir kötülüğü içinden bile geçirmiyor. Bir günaha dönmeyi asla düşünmüyor. Ya Rabbi, Yüce kitabında, Kullarının tövbesini kabul edeceğini, Hatalarını affedeceğini, Tövbekârları sevdiğini buyuruyorsun. Vaad ettiğin gibi tövbemi kabul buyur. Garanti verdiğin gibi günahlarımı affet. Şart koştuğun gibi sevgini bana nasip et. İşte Ya Rabbi, şartımı yerine getiriyorum senin hoşuna gitmeyen kötü işlere bir daha geri dönmeyeceğim söz veriyorum yasakladığın hiçbir işi işlemeyeceğim Ah ediyorum sana isyan sayılan her şeyi terk edeceğim Allah'ım neler işlediğimi en iyi bilen sensin o bildiklerini benim için bağışla sevdiğin işlere kudretinle yönümü çevir Allah'ım hatırladığım günahlarım var ''Unutmuş olduğum günahlarım var. Bunların hepsi de senin asla uyumayan nezaretin önünde, asla unutmayan ilminin dahilindedir. Bunlardan kul hakkına ilişkin olanlar için hakkı geçenlerin haklarını ödememde bana yardım ederek onları benden memnun et, ve veballerini benden düşür, sırtımdaki ağırlıklarını hafiflet, bir daha bu tür günahlar işlemekten de beni koru. Allah'ım, Tövbeye ilişkin sözümü tutabilmem de ancak senin korumanla. Günahlardan kendimi koruyabilmem de ancak senin kuvvetinle olabilir. Yeterli gelecek bir kuvvetle bu konuda bana kuvvet ver. Günahlara karşı engelleyici bir himayeyi bana lütfet. Allah'ım sana tövbe ettiği halde sendeki gayb ilmedde tövbesini bozacağı, hata ve günahlarına geri döneceği belli olan bir kul varsa... ''O'nun gibi olmaktan sana sığınıyorum. Bu tövbemi öyle bir tövbe yap ki, ondan sonra herhangi bir tövbeye muhtaç olmayayım ve geçmiş günahların kesin olarak silinmesine ve işlemediklerimden uzak ve selamette kalmama vesile olan bir tövbe olsun. Allah'ım, cahilliğimden dolayı senden özür diliyorum. Kötü fiillerimi lütfunla benim için bağışlamanı niyaz ediyorum. Kereminle beni rahmetinin gölgesine al.'' Fazlınla afiyetini örtüsünü üzerime ger. Allah'ım, kalbimin duygularından, gözümün bakışlarından, dilimin anlatışlarından, senin iradene ters düşen, sevginle bağdaşmayan ne varsa hepsinden sana öyle bir tövbe ediyorum ki, her bir organımın senin cezalandırmandan selametine ve haddi tecavüz edenlerin korktukları Acı azaplarından güvende kalmasına vesile olsun Allah'ım huzurunda yalnızlığıma Korkundan kalbimin ürperişine Heybetinden el ve ayaklarımın titreyişine merhamet et Ya Rabbi günahlarım senin kapında zillet içinde dikilmeme sebep olmuş Susarsam benim derdimi dile getirecek kimsem yok Kendi kendime şefaat etmeye kalksam Ben buna layık biri değilim Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline salat eyle. Günahlarım konusunda keremini şefaatçi eyle. Günahlarımı affınla mukabele eyle. Hak ettiğim cezanla değil, geniş kereminle muamele eyle. Af örtünü üzerime ger. Bana karşı huzuruna çıkan zelil bir kulun yalvarmasıyla, merhameti coşan bir azizin, ya da karşısına çıkan yoksul bir köleyi, ihsanlara boğan bir zenginin davrandığı gibi davran. Allah'ım, azabına karşı benim koruyanım yok. İzzetin benim koruyucum olsun. Sana karşı şefaatçim yoktur. fazl Kerem'in bana şefaatçi olsun. Günahlarım yüreğimi korkuyla doldurmuş. Affın bana emniyet versin. Allah'ım, dile getirdiğim her şey... Geride bıraktığım kötü izlerimi bilmeyişinden Veya çirkin davranışlarımı unuttuğundan dolayı değil Aksine göklerin ve barındırdıkları Yerin ve taşıdıkları Benim sana beyan ettiğim pişmanlığımı Ve tövbeye ilişkin feryadımı duysunlar da Belki birisi senin verdiğin rahmetle Benim kötü durumuma acır Veya fena halime karşı şefkate gelir Senin katında dinlenmeye benimkinden daha layık bir duada bulunur veya kendi müracaatımdan daha sağlam bir şefaatte bulunur da senin gazabından benim kurtuluşuma ve hoşnutluğunu kazanmama vesile olur. Allah'ım eğer senin katında pişmanlık tövbe ise işte ben pişmanların en pişmanıyım. Eğer günahları terk etmek kapına dönüş sayılırsa ben herkesten önce oraya dönüyorum. ''Eğer aff ve mağfiret dileme, günahların düşürülmesine vesile ise, ben de senden aff ve bağışlama dileyenlerdenim.'' ''Allah'ım, tövbeyi emredip kabulünü garanti ettiğin, duaya teşvik edip kabulünü vaat ettiğin gibi, Hazreti Muhammed ve onun âline salat eyle, tövbemi kabul buyur, beni rahmetinden eli boş geri çevirme.'' şüphesiz sen günahkarların tövbelerini kabul eden, kapına dönüş yapan suçlulara merhamet edensin. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline, bizi kendisiyle hidayete erdirdiğin gibi salat eyle. Hazreti Muhammed ve âline, onu bizim kurtuluşumuza vesile kıldığın gibi salat eyle. Hazreti Muhammed ve âline, kıyamet gününde sana en çok muhtaç olunacak, o çetin günde bize şefaatçi olacak bir salat eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin ve bu sana çok kolaydır. Euzü billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ama Bismillahi rahim ya kafirun la ma la ma la ana ma la ma dinukum Allahu Muhterem arkadaşlar, Kulluk kitabımızın bir suresiyle kafirun suresi ismi verilen bir suresiyle karşı karşıyayız. İnşallah bu sureyi tanımaya çalışacağız. Bu sure cahiliyenin davetciye karşı peygambere karşı tavrını davetçinin de peygamberin de cahiliye karşı tavrını en güzel bir biçimde ortaya koyan küfürle İslam arasında asla uzlaşmanın mümkün olmayacağını anlatan bir suredir. İnşallah bu sureyi bu haftaki dersimizde tanımaya çalışacağız. Arkadaşlar, Mekke cahiliye toplumu içinde zuhur eden, Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın içinde dünya geldiği cahiliye toplumuna karşı tavrı, Mekke cahiliye toplumunun da peygamberimize karşı tavrını en güzel biçimde anlatan bir suredir bu. O dönemde ve tarihin her döneminde cahiliyenin davetçiye karşı dört tane tuzağı vardır. Dört tuzağı ola gelmiştir. Cahili bir sistem kendi içinde zuhur etmiş, kendisini yıkma adına, cahiliyeyi yıkma adına zuhur etmiş davetçiye karşı Dört oyun oynar, dört tuzak oynar. Bunlardan birincisi, önce davetçiyi kötülemek suretiyle, aleyhinde propaganda yapmak suretiyle, davetçiyi kendi kaderiyle makus hale getirir. Yani davetçinin çevresine öyle muazzam bir ağ ver ki cahiliye, ister ki kimse onunla münasebet kurmasın, onun çevresinde cemaat oluşmasın, insanlar onunla bütünleşmesin. İşte Mekke'de kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a aynı tuzağın, birinci tuzağın işlediğini görüyoruz. Dediler ki bunu dinlemeyin. Bunun kendisine hayır yok ki size hayır olsa. Bu babayla evladın arasını aşmıştır. Bu karıyı kocaya düşman etmiştir. Bu sihirbazdır, bu şairdir, bu kahindir, bu mecnundur. Sakın bunu dinlemeyin diye kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a korkunç bir biçimde kötülediler. İstediler ki insanlar davetçiyle bütünleşmesin. İnsanlar ile münasebet kurmasın. Fakat bütün bunlara rağmen kainatın seyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam birinci merhaleyi aştı. Bütün bu aleyhde propagandalara rağmen yine de Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın çevresinde bir cemaat oluştu. Birinci Tuzağının sökmediğini gören cahiliye bu defa ikinci tuzağını işletir. O da uzlaşma teklifidir. Artık cahiliye davetçiyi kabul etmiştir. Davetçinin çevresinde oluşan cemaatın gücünü, kuvvetini kabul etmiştir. Ve ikinci tuzağı işlemeye başlar. Uzlaşma teklif eder davetçiye. Arkadaşlar, cahiliye davetçiye yüzde doksan taviz verir. Davetçiden de yüde bir taviz ister. İşte bu, başında peygamber olmayan davetlerin pek çoğunu yanıltmıştır. Davetçilerin pek çoğunu yanıltmıştır. Başında peygamber olmayan davetlerin davetçisi zanneder ki, eğer cahiliyenin vereceği yüzde doksan dokuz tavize alırsam, şuralara şuralara şuralara gelirsem, böylece Allah'ın dinini hakim kılarım düşüncesine kapılır. Yüzde bir taviz versem ne çıkar der. Ve Allah korusun, Başında Peygamber olmayan davetlerin pek çoğu aslımızda da görüyoruz. Hepsi bu ikinci merhalede yıkılmıştır, yok olup gitmiştir. Ama başında Peygamberlerin bulunduğu davetler bu ikinci merhalede yıkılmamıştır. Mesela bakın, kainatın efendisi Hazreti Muhammed aleyhisselam'a şöyle bir ayet ıkermi gelmişti: "Ey Peygamberim, sana hak geldikten sonra eğer sen azıcık onlara meyledersen, azıcık onların heva ve heveslerine meyledersen, مَا min مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا Ne dostun var ne yardımcın. Dostsuz ve yardımcısızsın. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam anladı ki eğer Allah'ın yardımı olmazsa o davanın zafere ulaşmasına imkan ve ihtimal yoktur. İşte Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam uzlaşma tekliflerini reddetti ve bu ikinci merhaleyi de açtı. Bu ikinci tuzağı da sökmeyince cahiliyenin arkadaşlar üçüncü tuzağı işlemeye başlar o da işkence ve terör tuzağı davetçiye ve çevresindeki müslümanlara işkence etmeye başlar cahiliye maksat nedir davetin sona erdirilmesi davetçinin ve çevresindeki müslümanların sıkıştırılarak vazgeçirilmesi arkadaşlar işkence başladı Mekke'de kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a en yakınlarını sıkıştırdılar kimilerinin ağzına bir bant yapıştırdılar, kimilerinin boynuna bir ip takıp sokakta çocuklara sürüklettirdiler, kimilerini kızgın kümle, kumların üstüne yatırıp vücutlarının birkaç misli ağırlığında üzerlerine taş koyup vücutlarını daladılar ve kimilerini de Allah Resulü'nün çevresindeki cemaati Şabi Ebi Talip'te karantina altına aldılar. Fakat şunu bilesiniz ki bu üçüncü merhalede cahiliye kendi sonunu hazırlamaktadır. Bir daha söyleyeyim. Cahiliye davetçiye ve çevresindeki Müslümanlara işkenceye başladığı andan itibaren kendi sonunu hazırlamaktadır. Neden? Çünkü işkenceye başlayınca cahiliyenin maskesi düşecektir. Cahiliyenin çirkin yüzü insanlar tarafından görülecek ve o güne kadar cahiliyeden adalet bekleyen, cahiliyeden medet ve insanlık uman, Birçok zavallı insan cahiliyenin o çirkin yüzünü görecek, tanıyacak ve davetçinin çevresinde toplanmaya başlayacaktır. İşte Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam Şabi Ebi Talip'te sıkıntıya maruz bırakılınca, en yakınları tazike mahkum edilince kafirlerin çocukları babalarının sırtını yumrukluyordu. Artık cahiliyenin yüzündeki maske düşmüştü, cahiliyenin canavarlığı anlaşılmıştı kafirlerin çocukları babalarının sırtını yumrukluyordu bu insanlık mıdır siz ne zalim insanlarmışsınız bunlar insan değil mi bunlara bu zulüm reva mı diye babalarının sırtını yumrukluyor ve gecenin altında yatağını yorganını sırtına vuran gençler Şabi Ebi Talib'e gidiyordu yolda babalarıyla karşı karşıya geliyorlar babaları diyorlardı ki nereye Hz. Muhammed nerede Biz de oraya ona bu şekilde işkence edilirken bizim rahat içinde yaşamamız doğru değildir siz zalimsiniz, siz insanlara işkence ediyorsunuz, bu mazlum insanlara zulmediyorsunuz diye arkadaşlar Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın çevresinde cemaat olmaya koşuyorlardı. İşte bu üçüncü merhalede cahiliye, davetçiye ve çevresindeki Müslümanlara zulmetmeye başladığı andan itibaren, işkence etmeye başladığı andan itibaren maskesi düşmektedir ve o ana kadar davetçiyi tanıyamamış davetçinin davetini anlayamamış hala cahiliyeden adalet ve medet bekleyen pek çok zavallı insan artık cahiliyeyi tanımıştır davetçiyi tanımıştır ve davetçinin çevresinde temerküz etmeye başlamıştır arkadaşlar bu üçüncü merhalenin de kendi aleyhine çıktığını gören cahiliye dördüncü tuzağını işletmeye başlar işte o da tüm gücünü topunu tankına hazırlamıştır cahiliye davetçinin ve çevresindeki Müslümanların kökünü kazıma adına kesin harekete geçmiştir. İşte bu dördüncü merhalede Allah buyurur ki, Zerni vel sen kenara çekil artık Peygamberim. Senin vazifen bitti artık. Sen bunlarla savaşacak değilsin. Sen bunlarla baş edecek değilsin. Senin vazifen bitti artık. Sen sabırla birinci merhaleyi ikinci, üçüncü merhaleyi açtın. Dördüncü merhalede kafirlerle beni karşı karşıya getirdin onlarla savaşacak benim, sen çekil peygamberim. İşte arkadaşlar, Allah'la karşı karşıya gelmiş cahiliye ve Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri de cahiliyeyi helak etmiştir, yerin dibine batırmıştır. Bakın, bütün peygamberlerin hayatı böyledir. Mesela Hazreti Musa çalışmış, çabalamış, didinmiş, bu üç merhaleyi aşmış, dördüncü merhalede şehri terk etmiş, kaçmak üzere Firavun ve çevresindeki hempaları arkadan yetişmiş güçlü kuvvetli bir orduyla ezecekler. Öyle diyorlar kendi ifadelerinle. Kendi ifadeleriyle biz bunları ezeceğiz, biz bunlardan güçlüyüz dedikleri sırada Allah buyurdu ki ey Musa sen çekil artık kenara. Senin vazifen bitti artık dedi. Sen seyret ben bu kafirlere ne yapacağım dedi. Ve Cenab-ı Hak tüm cahiliye mensuplarını firavunu ve hempalarını denizde boğuverdi. Hazreti İbrahim'in hayatı böyle oldu. Kainatın secidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı böyle oldu. Arkadaşlar, Allah'ın Peygamberleri cahili toplumlarını net ve açık olarak Allah'ın ayetleriyle uyarmışlardır. Açıkça Allah'ın Kitabı ile Allah'ın ayetleriyle cahiliye toplumlarını uyarmışlardır. Onlar uyarmadan toplumlar helaki hak etmez. Bu cümleyi bir daha söyleyin, bakın bir ayetle ortaya koyalım. Rabbimiz bir ayet kermesinde buyurur ki. وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ Bizim helak ettiğimiz her ülkenin mutlaka uyarıcıları vardır. Yani halkı uyarılmamış bir ülkeyi biz helak etmedik. Zikra, zikra yapıldı, uyarıldı. Allah'ın ayetleri açık açık onlara arz edildi. Sonra biz onları helak ettik. وَمَا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Biz zalim değiliz diyor Allah. Yani uyarılmamış, Allah'ın ayetleri, peygamberin hadisleriyle açık açık karşı karşıya getirilmemiş insanları biz helak ederek zalim olmayız diyor Allah. Yine bakın başka bir ayet-i kerime. <gülüyor> Rabbin halkı habersiz iken, halkı gafil iken, yani Kur'an'ı ve sünneti tanımamışken, Kur'an ve sünnet kendilerine arz edilmemişken Allah'ın ayetleriyle açık açık uyarılmamışken halkı kafir iken zulüm ile Allah ülkeleri helak edici değildir. Arkadaşlar peki biz acaba çevremizdekileri uyarabildik mi? Allah'ın ayetlerini peygamberin sünnetini açık açık onlara arz edebildik mi? Arz edemediysek niçin bunların helakini istiyoruz ya? Bunların helakini istemeye hakkımız yok ki önce bir arz edeceğiz, açık açık, kuş diliyle değil, sonra kendi planlarımızı, kendi programlarımızı götürdüysek, kendi planlarımızla, kendi fikirlerimizle, kendi programlarımızla cahiliyeyi karşı karşıya getirdiysek, yine onları uyarmış sayılmayız. Çünkü onlar reddettiği zaman bizi reddetmiş olurlar. Bizim planlarımızı, bizim metotlarımızı reddetmiş olurlar. Ama Allah'ın ayetlerini açık açık ortaya korsak, onları cennet ve cehennemle uyarırsak, işte onlar da bunu reddettiği zaman cahiliye helakı hak etmiş demektir. Biz bu vazifeyi yapmadığımız için hiç kimsenin helakını istemeye hakkımız yoktur ve bunlar da helakı hak etmemiştir. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah arkadaşlar Kafirun suresini bu hususu müşriklerle uzlaşmanın asla mümkün olmayacağını anlatan en bariz biçimde bunu ortaya koyan Kafirun suresini inşallah tanımaya çalışalım. Surenin adına İhlas suresi ibadet suresi de denmiştir. Aynı zamanda Mukashkış suresi de denmiştir. Küfrü kışkışlayan, inkarı ürküten, kovalayan, ilhadı kışkışlayan sure manasına bu sureye Mukashkış suresi de denmiştir. Arkadaşlar, surenin nüzul sebebi olarak şu anlatılır. Demin de arz etmeye çalıştım. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Mekke'de şiddetli bir muhalefet fırtınası estirildi. Her yönden bu fırtına esmeye başlandı, başladı. İşkence fırtınası esmeye başladı. Sonra hemen arkasından uzlaşma teklifleri geldi kainatın seyidine. Dediler ki ey Muhammed eğer para istiyorsan en mümbit arazilerimizi sana tapılayalım. Eğer evlenmek istiyorsan en güzel kızlarımızı sana nikahlayalım. Eğer başımıza reis olmak istiyorsan Emir olmak istiyorsan seni başımıza reis yapalım gibi şirk tekliflerinin yanında daha bir belirgin şirk teklifleri vardı. O da şöyleydi. Ya Muhammed istersen bir yıl sen bizim putlarımıza ibadet yap, bir yılda biz senin Allah'ına kulluk yapalım. Şöyle bir birbirimizden istifade edelim. Eğer bizim putlarımızda bir hayır varsa sen ondan mahrum kalma, sen ondan istifade et. Eğer senin Allah'ında, senin Rabbinde bir hayır varsa biz de ondan mahrum kalmayalım şöyle ortaklaşa, bir yıl sen bizim putlarımıza, ikinci yılda biz senin Allah'ına kulluk yapalım. Eğer bunu kabul etmezsen hiç olmazsa, sen bizim putlarımızın aleyhinde konuşma, biz de senin Allah'ın aleyhinde konuşmayalım. Uzlaşma teklif ediyorlardı. Ya da bari bir selam ver, hepten unut verme bizi. Kucaklaşalım, konuşalım, muhabbet edelim, kaynaşalım, aramızda bir birlik, beraberlik olsun dediler. Arkadaşlar, kainatın seyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam böyle bir teklifle karşı karşıya kalınca şöyle dedi bu asla mümkün değildir yani küfürle İslam'ın ızdıvacı küfürle İslam'ın uzlaşması asla mümkün değildir çünkü küfürle İslam birbirine zıttır tarihin hiçbir devrinde küfürle İslam'ın ızdıvacı asla mümkün değildir İslam küfürden ayrıdır Küfür de İslam'dan ayrıdır. Beyaz ile siyah gibi, gece ile gündüz gibi, aydınlıkla karanlık gibi apayrı şeylerdir bunlar. Birinin varlığı, diğerinin yokluğunu intac edecektir. Birisi varsa diğeri yoktur. Yani bunun manası şudur, bir yerde İslam varsa, orada küfür bulunamaz. Tabii küfür varsa da İslam bulunmayacaktır. Bakın şimdi, küfrün hakim olduğu toplumlarda İslam'ın varlığına hayat hakkı tanıyorlar mı? tanımıyorlar. Küfrün buna tahammülü yoktur. Yani Müslümanlar küfürle mücadeleye girmeseler, güçsüz olsalar, zayıf olsalar, teslim olduk deseler dahi, küfrün İslam'ın varlığına asla tahammülü yoktur. İşte kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki bu asla mümkün değildir. Sonra müşrikler sıkıştırdılar Peygamberimizi, sık sık geldiler gittiler, uzlaşma teklif ettiler ve arkadaşlar Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki Bekleyin Rabbim ne buyuracak dedi. Bekleyin Rabbim ne buyuracak. Arkadaşlar bunu müşrikler yanlış anladılar. Peygamberimizin şöyle dediğini zannettiler. Yahu bana bir fırsat verin, bir zaman tanıyın, bir düşüneyim, bir taşınayım, bir araştırayım, bir iş edeyim Böyle bir şey caiz mi değil mi, mümkün mü değil mi? Bana bir süre tanıyın diyor zannettiler. Halbuki Peygamberimizin bekleyin Rabbim ne buyuracak sözünün manası şudur. Bir misal arz bakın arz edin ki bir dairede bir memur çalışıyor. Dışarıdan bir adam geliyor, ona kanunsuz bir iş teklif ediyor. Şu işimi yapıver diyor. Memur diyor ki, böyle bir şey yapamam. Bu mümkün değil. Bu usulsüzlüktür, bu kanunsuzluktur. Bu yasalara tesliktir. Böyle bir şey yapamam der. Bu adam ısrar edince olmaz der. Yine ısrar edince en son der ki memur, öyleyse dur bir müdüre soralım der. Bir yukarıya soralım der. Memurun niyeti nedir? Zaten olmayacak olan o şey, bir de müdürün ağzından olmayacağını belgelemektir, tescil etmektir. İşte arkadaşlar, aynen bunun gibi, uzlaşmanın asla caiz olmadığını, İslam'la küfün asla ızdıvac edemeyeceğini bilen kainatın secidi, durun bekleyin, Rabbim ne buyuracak derken, bir de Cenab-ı Hak'tan gelecek bir sureyle, böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını, olamayacağını tescil etmek istediği belgelemek istediğim Ve bütün müfessirler der ki, işte bu hadisenin sonunda arkadaşlar bu sure ile geldi. Sure ile anlaşma teklifi kesinlikle reddedilince arkadaşlar Mekke'de Müslümanlara baskı arttı. Her bir yönden zulüm ve işkence yağmaya başladı. Hatta o hadiseden sonra o dönemde Müslümanlar biraz rahatlama adına Habeşistan'a gittiler. Arkadaşlar surenin ilk muhatabı Kureş'tir. Fakat bu sure kıyamete kadar devam edeceğine göre, mesele sadece Kureyş değildir. Yani mesele sadece tarihin belli bir döneminde Kureyş'ten gelen uzlaşma teklifinin reddi değildir. Tarihin her döneminde, müşriklerden, kafirlerden gelebilecek uzlaşma tekliflerin tümünü reddir bu sure. Çünkü birkaç yıl sonra Kureyş Müslüman oldu, o Kureyş'te bu sözün muhatabı dersek eğer Kureyş Müslüman oldu, ve Kureyş de bu sureyi kendi namazlarında okumaya başlayınca o zaman sözün muhatabı kalmayacaktır. Öyleyse muhatap Kureyş gibi gözüküyorsa da tarihin her bir döneminde kafirlerden gelebilecek uzlaşma teklifini reddir ve İslam'ın küfre karşı kendisini ortaya koyması, arz etmesidir. Burayla alakalı birkaç tane hadis var. Onları şöyle kısaca arz edeyim. Arkadaşlar Allah'ın Resulü günlerce, aylarca sabah namazında ve akşam namazında kafirun suresini okudu ve çevresindekiler onu takip etti. Yine Allah'ın Resulü uyumak için yatağına çekildiğinde kafirun suresini okurdu ve çevresindekilere bunu tavsiye ederdi. Eğer şirki, inkarı, ilhadı kışkışlamak istiyorsanız şirkten teberri etmek, uzaklaşmak istiyorsanız siz yatmadan önce kafirun suresini okuyun diye Allah'ın Resulü çevresindekilere tavsiye ederdi. Yine arkadaşlar tavaf namazında, ihram namazında tahiye-i mescit namazında ve bir de istiara namazında bu iki sure okunur. Kafirun suresi ve İhlas suresi okunur. Çünkü bu iki sureye denmiştir. Yani şirki kışkışlayan, ürküten, kovalayan iki sure manasına İhlas suresine ve Kafirun suresine denmiştir. Arkadaşlar bundan sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışalım. Birinci ayet kelime kerime şöyle, Gul Ye eyühel Arkadaşlar bu kul kelimesi üzerinde Fahreddin Razi tefsirinde 40 kadar mesele saymış. Ben özetleyeyim. Bir cümle halinde söyleyeyim bakın. Bu kul kelimesi Kur'an'ın Allah'tan olduğunun damgasıdır. gul de ki kim diyecek? Peygamberimiz diyecek. Eğer Kur'an peygamberden olsaydı kendi kendine de demezdi değil mi? Allah'tan geliyor mesaj. İşte Allah'ın Resulü bu kul ile şunu ortaya koydu. Dinleyin, şu anlatacaklarım Allah'tandır. Mesaj Allah'tandır, söyleyeceklerim Allah'tandır. Yani bu kul, arkadaşlar, mesajın Allah'tan olduğunun damgasıdır. يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ Ey kafirler! Arkadaşlar, Kur'an'ın pek çok yerinde Peygamberimize tatlılıkla, mülayemetle Rahmeten lil alemin olarak insanları İslam'a çağırması teklif ediliyor. Mesela "Ve lev kunta faddan galiizan qalbi lan faddu min eğer peygamberim sen katı kaplı, sert kaba bir insan olsaydın senin çevrende bir tek insan kalmazdı. "Ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alemin." Doğru ila sebil rabbike bil hikmeti ve'l mevazati'l hasenati ayetlerine baktığımız zaman bütün bu ayetler bize şunu gösteriyor ki Cenab-ı Hak peygamberimize kırmadan, dökmeden, tatlılıkla, mülayimetle rahmeten dil alemin olarak insanları İslam'a davet etmesi öneriyor, tavsiye ediliyor. Fakat burada tamamen tersine de ki, ey peygamberim, ey kafirler, şiddetli bir hitap var. Arkadaşlar, sanki anlıyoruz, tabiri caizse koalisyonun asla mümkün olamayacağının damgası ifadesidir bu öyle şiddetli bir hıtapla peygamberimizin kafelere hitap etmesini istedi ki Rabbimiz içlerinde şöyle barışmaya, uzduvaca <gülüyor> eğer işlerinde milyarda bir ihtimal, şöyle bir ümit varsa <gülüyor> o ümit de kırılsın, artık peygambere bir daha uzlaşma teklifiyle gelmesinler diye Cenab-ı Hak Cellevala Hazretleri öteki ayetlerin zıttına burada şiddetli bir hıtapla peygamberimize hıfat etmesini söylüyor. Ey kafirler, biz ayrısınız, biz ayrıyız. Siz kafirsiniz. Biz Müslümanız deme adına. Ya yeah, Yuhay arkadaşlar, arkadaşlar acaba neden kafirun deme? Bir de kafir denmedi. Bir kere burada çoğul kullanıldı. Kafir demedi Allah. Çünkü arkadaşlar burada hedeflenen fet değil bir gruptur, bir topluluktur. Yani. hem de kafirlerin şahsını değil de Allah sıfatlarını hedefledi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın. Eğer şahıslar hedeflenseydi, günün birinde onlardan Müslüman oluverseydi o zaman sözün muhatabı kalmayacaktı. Halbuki kafir kafir sıfatı ebediyen İslam'a gelmeyecek olanların sabit sıfatı olduğundan cenab onları sıfatıyla zikretti. Ey yuhel kafirun dedi. Bir de arkadaşlar surenin delaleti taarruz için değil, teberrin içindir. Yani, surenin delaleti, peygamberimizin ve onun şahsında bizim kafirlere taarruz etmemiz istenmiyor burada. Ey kafirler, siz kafirsiniz, siz ateistsiniz, siz dinsizsiniz, siz söylesiniz, siz böylesiniz diye onlara taarruz etmemiz istenmiyor da, teberri etmemiz isteniyor. Yani, biz Müslümanız dememiz isteniyor. Yani, küfre karşı İslam'ımızı ortaya koymamız bu surede isteniyor. Arkadaşlar, Bakın demin azetmeye çalıştım, Allah'ın Resulü istirahat maksadıyla yatağına çekildiği zaman kafirun suresini okudu. Eğer arruz niyeti olsaydı kime duyuracağız yatakta biz? Demin biz de okuyacağız yatakta bu sureyi. Sonra bakın namazlarımızda okuruz biz ya قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ Kime duyuruyoruz o anda? Kime taarruz ediyoruz o anda? Demek ki mesele taarruz değil, teberridir. Ben kafir değilim, ben müslümanım diye bir müslümanın müslümanlığını ortaya koymasıdır mesele. Öyleyse arkadaşlar Önce küfrü öğrenelim, onu anlatalım. Önce bir komünizmi tanıyalım, insanlara komünizmi bir anlatalım. Önce faşizmi bir tanıyalım, faşizmi anlatalım. Yok. Arkadaşlar, İslam'da esas mesele önce İslam'ı tanıyacağız, İslam'ı anlatacağız. Küfre daha sonra sıra gelecek. İslam'ı tanımayan bir adamın, Kur'an'ı ve sünneti tanımayan bir adamın, küfrü tanıyarak onu anlatması, onu arzetmesi, etmesi, sürekli onu gündemde tutması caiz değildir. Bakın... Arkadaşlar, burada kafirler sözüyle İslam'ı kabul etmeyip karşı çıkanların tamamı ayet-i kerimede anlatılmış oldu. Hani el-kufru yümmetün vahide fehvası vardı ya, küsür tek milletdi ya, işte Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de müşrikleri, dinsizleri, ateistleri, komünistleri, münafıkları tümünü kafirun, Kıtabı altında verdiği Hepsinden ayrı ayrı bahsetmedi. Evet. Kul, de ki peygamberim, kafir kafirûn. Ey kafirler. Peki ondan sonra ne diyecek bakın peygamberimiz. Ya da onun bize intikal ettirdiği bu ayet kerime gereği, bu sure gereği. Biz ne diyeceğiz ya kafirlere arkadaşlar? Mâ a'budu mâ ta'budûn. Ve nâ entüm âbidûne mâ abud. وَلَا اَنَا عَبِدُونَ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُونَ Arkadaşlar, zed, zed, bir daha red, zed üzere red. tekrar tekrar red. Değişik cümlelerle, değişik ifadelerle kıssı zed. Bakın ayetlerde bunu görüyorum. Ne اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا ...siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmasınız. Yani ben sizin dininizde olmadığım gibi... ...siz de hem kendi dininizi yaşıyor... ...hem de benim dinimi yaşıyor değilsiniz. Ya o var ya o. Koalisyon olmaz da maksat da bu zaten. Arkadaşlar... ...bir birleştirme olursa... ...bir koalisyon olursa... ...o zaman İslam karşımıza bozuk çıkarsın. Çünkü İslam'ı yaşamak... Hayatta boşluk bırakmaz. Ben sizin kulluk anlayışınıza benzer bir kulluk yapmam, siz de benim kulluk anlayışıma benzer bir kulluk yapmazsınız. Arkadaşlar bakın burada dikkat edilirse, ''Men a'budu'' denmemiş de ''Ma a'budu'' denmiş. Bazıları şöyle tercüme etmişler. ''Ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptığıma tapmazsınız.'' Eğer burada ''Men'' olsaydı mana böyle çıkardı. Şöyle denseydi yani. La abudu men tabudun, wa la antum ne men Ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptığıma tapmazsınız değil mana. Zira arkadaşlar, burada kast edilen Allah'ın zatı değil Allah'ın sıfatlarıdır. Çünkü bunlar Allah'a zaten ibadet ettiklerini iddia ediyorlardı. Allah'ı tanıyorlardı. Kabe'nin ismi neydi o gün biliyor musunuz? Beytullah'tı Allah'ı tanıyorlardı. Hatta Allah'a kulluk ettiklerini dahi iddia ediyorlardı. Putlara da tapıyorlardı. Yeryüzünde bir takım efendileri de razı etme cihetine gidiyorlardı ama yine de Allah'a da kulluk yapıyordu müşrikler değil mi? Zaten şirkin manası budur ya. Hatta onlara sorulduğu zaman niye bu putlara tapınıyorsunuz diye şöyle diyorlardı. Mana buduhum illa li-yukarribuna ila Allah Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunlara kulluk yapıyoruz diyorlardı. Allah'ı tanıyorlardı. Demek ki burada anlatılan Allah'ın zatı değil sıfatları onlar öyle bir Allah'a ibadet yapıyorlardı ki o Allah Kur'an'da kendini bize anlatan Allah değildi. Sıfatlarıyla kendini ortaya koyan Allah değildi. Uyuşuk bir Allah'a ibadet yapıyorlardı. Mesela yerde bir takım efendilere, ortaklara ses çıkarmayacak kadar uyuşuk bir Allah. Ya da hukuku bilmeyen bir Allah, eğitimden anlamayan bir Allah, kılık kıyafete karışmayan bir Allah, ev tüflişine karışmayan bir Allah, yemeğe içmeye karışmayan bir Allah, öyle bir Allah düğüne derneğe karışmayan bir Allah'a inanıyorlardı. Halbuki böyle bir Allah yok ki. İşte sıfatlarıyla ortaya konan Allah'a kulluk yapıyor peygamberimiz ve diyor ki ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmasınız. Arkadaşlar önceki fiiller muzaridir demişler müfessirler ikincilerde de haldir. Bakın لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ derken bu iki fiil muzaridir. Yani ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmıyorum. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmıyorsunuz. Fiiller muzari. Ondan sonra iki fiil daha gelmiş. Bakın, "Vela ene abidun ma <hammals> abedtun ve la entum abidun ma Bu ikinci fiiller de haldir. Yani bundan sonra da ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmayacağım. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmayacaksınız. Yani ''Ben sizin adınıza, sizin hatırınıza bir din sahibi değilim.'' Falanların, filanların hatırına dindar olunmaz. Ya da arkadaşlar, fiil olarak da, eylem olarak da, yani durum olarak da, fiil olarak da, ''Ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam, siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmasınız. Bakın burayı kısaca az edeyim. Arkadaşlar, Müslüman iki tür ibadet yapar bir eylem halinde ibadet yapar, yani fiil halinde ibadet yapar, bir de durum halinde, hiçbir şey yapmadan oturarak ibadet yapar. Mesela bir Müslüman namaz kılarken eylem halinde ibadet yapıyor demektir. Değil mi? Biz namaz kılarken o anda ibadet yapıyoruz. Fiil halinde bir ibadet. Ama hiçbir iş yapmayıp otururken de bilesiniz ki biz o anda ibadet yapıyoruz. Eğer otururken bir Müslüman içki içmiyorsa, zina etmiyorsa, otururken bir Müslüman gıybet etmiyorsa, Otururken bir Müslüman Allah'ın yasaklarından birisini icra olsa, onun oturuşu da ibadettir. E, kafir de bazen içki içmez, değil mi? Kafir de bazen oturur, hep içecek değil de kafir. Ama kafirin içki içme işi, Allah öyle istediği için değil, keyfi olmadığı için içmez. Parası olmadığı için içmez. Ama bir Müslüman Allah yasak kıldığı için içmez, değil mi? Öyleyse la a'budu ma ta'budun ve la entum a'buduna ma a'budu ve la ana a'abidu ma a'abtem ve la entum ma Birinciler eylem halinde fiil halinde ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. ikincilerde de otururken durum halinde ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam demektir. Evet arkadaşlar. Ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmasınız. Onlar putlarla beraber Allah'a kulluk yapıyorlardı. Peki ne adına yapıyorlardı bunu? Kulluğu öyle anladıkları için, öyle zannettikleri için böyle yapıyorlardı. Öyleyse arkadaşlar, biz de Allah'a kulluğumuzu Allah'ın istediği biçimde belirlemek zorundayız. Buna kendiliğimizden ilaveler yapmamız ya da çıkarmalar eksiklikler yapmamız Allah korusun şirkdir. Allah'a akıl verme cihetine gitmeyeceğiz yani kendi kendimize bir kulluk türü ihdas edeceğiz. Mesela dışarıda yağmurun altında başımızı yere koyacağız, ayaklarımızı güve dikeceğiz, iki buçuk saat kulluk yapacağız. Böyle bir kulluk türü geliştireceğiz. Diyeceğiz ki, Ya Rabbi, ben böyle bir şey münasip gördüm, senin hatırını böyle kazanmak istiyorum, sen bundan razı ol diyeceğiz. Allah'a akıl vermeye kalkacağız. Olmaz öyle şey. Değil mi? Allah bizden nasıl bir kulluk türü istediyse, o şekilde kulluk yapacağız. Kur'an ve sünnet istikametinde bir kulluk yapacağız. Sonra da diyeceğiz ki, bizim kulluğumuz, Ya Rabbi senin istediğin biçimde. İnsan bazen makamı kullukta kullanır. Bir makama oturur. Ya Rabbi ben bu makamla sana kulluk yapıyorum. Halbuki belki o makam Müslümanın hiç oturmaması gereken bir makamdır. O makamdan ayrılmamak için bütün tavizleri verir. Sonra da der ki, işte ben burada oturduğum için Müslümanlara hizmet ediyorum. Bu bir kulluktur. Der. Ne yapar? Bu defa koltuğu hedefler. Tıpkı putların Arkadaşlar, müşriklerin putları hedefledikleri gibi. Şu putların hatırını kazanırsak, Allah katındaki derecemiz artar diye, müşriklerin putları araya sokup hedefledikleri gibi, o da makamı hedefler. Bir başkası da malı hedefler. Çok para kazanmalıyım. Niye? Zekat vereyim de Allah katında derecem artsın. Bugününü, yarınını, dününü, bütün zamanını para kazanmaya ayırır, o kadar paranın peşine takılır ki, ya niye böyle yapıyorsun dendiği zaman da der, der ki, ya iyi ya fazla para kazanayım, zekat vereyim de Allah katında derecem artsın. Arkadaşlar, sırf parayla kazanılmaz ki Allah'ın rızası. Derece sırf parayla Allah katında elde edilmez ki. İlimle de, emri bil marufla da halbuki 24 saatin içinde Allah'ın bizden istediği öteki vazifeler de vardır. Mesela birilerine hadis anlatmak zorundayız, birilerine ayet anlatmak zorundayız, Kur'an'ı tanımak zorundayız, emri bil maruf yapmak zorundayız. Çocuklarımızın dini hayatıyla ilgilenmek zorundayız. Komşumuzun kızıyla ilgilenmek zorundayız ya da komşumuzun oğluna İslam anlatmak zorundayız. E bütün bunları görmezden geleceğiz. 24 saati para kazanmaya ayıracağız ve dünyanın peşine öyle bir takılacağız ki niye böyle yapıyorsun dendiği zaman da iyi ya işte para kazanayım da zekat vereyim Allah katında derece artsın diyorsa bir Müslüman o da bunu putlaştırmıştır mal kazanmanın aleyhinde değiliz ama Allah'ın 24 saat içinde bizden istediği diğer vazifeleri ihmal etmemek kaydı şartıyla bir başkası da kadını putlaştırır bazen ben çok güzel bir kızla evlenmek zorundayım niye? e canım elin alemin karısında kızında gözüm olmasın böylece Allah katında derece artsın o da kadının güzelliğini putlaştırmıştır. Halbuki arkadaşlar biz biliyoruz ki kadın dış güzelliğiyle değil, kalbiyle, diniyle bizim dinimizi kurtaracaktır. Evet, son ayeti kerime. Bakın arkadaşlar şöyle. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Şirk dolu, küfür dolu, hıyanet dolu, vebal dolu olan sizin dininiz sizin olsun, tevhid dinim de benim olsun. Veya bu son cümle öncekilerin takriridir. Öncekilerin tebliğidir. Önce Allah'ın aldığı kararları bu son cümle tebliğ ediyor, takrir ediyor demektir. Arkadaşlar, bakın ayet-i kerime çok enteresan. Manayı anladınız herhalde. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ Sizin dininiz, sizin benim dinimde benim. E o günkü kafirlerin bir dini mi vardı ki sizin dininiz sizin olsun dedi Allah? Bakın başta dedi ki ya ey yuhal Ey kafirler dedi. Başta kafir olduğunu Allah ortaya koydu onların. Sonra da dedi ki lekum dinukum. Sizin dininiz sizin olsun. Yok kafirin dini mi olur? Ha öyleyse din ne onu bir tanıyalım. Din ne? Arkadaşlar din insanların hayatını dolduran prensipler mecmusudur. Toplumların hayatını organize eden kanunlar ve prensipler mecmusudur. Öyleyse bu manada dinsiz bir toplum yoktur. Çünkü kanunsuz, prensipsiz bir toplum düşünülemez değil mi? Her toplumun hayatını dolduran bir takım prensipler vardır, kanunlar vardır. Öyleyse bu manada her toplum din sahibidir. Mesela komünizm bir dindir, peygamberi başkadır. Kapitalizm bu manada bir dindir, peygamberi farklıdır. Faşizm bu manada bir dindir, peygamberi farklıdır. Demokrasi de bu manada bir dindir, peygamberi farklıdır. Öyle değil mi? Din, bakın Allah dedi ki, din دِينُكُمْ Kafirler dedi hem başta, sonra da sizin dininiz sizin olsun dedi. Öyleyse arkadaşlar, iki tür din var. Bir hak dinler, bir de batıl dinler. Bir kaynağı Allah olan dinler, insanların hayatını organize eden kanunlar, prensipler mecması, bir de insanlar tarafından ortaya atılmış, düşünürler tarafından ortaya atılmış prensiplerle hayatın organize edildiği dinler. Bakın, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Lillahi dinul halis. Dikkat edin. Katışıksız din Allah'ın dinidir. Katışıksız din. Yani hayatın tümünü Allah'ın arzularıyla doldurulan din Allah'ın dinidir. Öyleyse din sadece namaz kılmak değildir. Din sadece oruç tutmak değildir. Din hayatın tümünü Allah'ın emirleriyle doldurmaktır. Bir bakın hayatınıza. Hayatınızın kaçta kaşını Allah'ın emirleri dolduruyor? Hayatınızın kaşta kaşını başkalarının arzuları dolduruyor. Bir başka ayet kerme de arkadaşlar bakın, Hazreti Yusuf için makane liyuhu ve aha hufi dinel melik. Melik'in dinine göre diyor Hazreti Yusuf kardeşi Bünyamin'i tutamazdı diyor. Melik'in dinine göre. Ya o Melik'in dini falan yoktu. Ha din kanun demektir. Din hayatta uygulanan prensipler manzumesi demektir. İşte arkadaşlar son ayet kerime böyle. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ Sizin dininiz, sizin hayatınızı dolduran prensipleriniz sizin olsun, benim hayatımı dolduran Rabbimden gelme, tevhid dininin prensipleri de benim olsun. Arkadaşlar, İslam'da bir kayda var. Önce, demin de arz etmeye çalıştım, önce İslam ortaya konur, sonra küfür ortaya konur. Fakat burada tamamen zıttına, önce küfürle işe başlamış Allah. Önce batılı ortaya koymuş. Demiş ki, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Sizin dininiz diye önce batılı ortaya koymuş. din Benim dinim de bana diye İslam'ı ikinci planda ortaya koymuş. Bunun sebebi nedir? Arkadaşlar bunun sebebi şudur. Müslüman'ın muhatabı kafirler olunca bu caizdir. Yani Müslüman konuşurken karşısında kafirler varsa, varsa, ey kafirler siz kafirsiniz diye batıldan başlayabilir. Ama Müslüman'ın muhatapları Müslümansa önce İslam ortaya konmalı, küfür batıl ikinci, üçüncü sırada ortaya konmalıdır. Anladınız değil mi? Anlayabildiniz mi? Önce batıl ortaya konmaz. Önce İslam ortaya konur, batıla daha sonra sıra gelir. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ Tevhid dini, ihlas dini, hak dini, ibadet dini olan benim dinim benim olsun, son din benim olsun, siz de kimin prensiplerinden aldıysanız, hayatınızı kimin prensipleriyle doldurduysanız, sizin dininiz de sizin olsun. Ya da arkadaşlar bunun bir başka manası şudur, Lekum dinukum din. madem ki hak dini kabullenmiyor, tasdike yanaşmıyorsunuz, o halde beni kendi dininize zorlayıp durmayın bir başka manası budur. Arkadaşlar bir de din millet manasındadır. O zaman şöyle mana vereceğiz. Lekum dinukum veleyedin. Ben İslam milletindenim. Benim milletim benim olsun. Siz de kendinizin hangi milletten olduğunu iddia ediyorsanız sizin milletinizde sizin olsun. Lekum dinukum veleyedin. Arkadaşlar din hesap manasındadır. Öyleyse lahum din uhum waliyedin, sizin hesabınız sizin olsun, benim hesabım da benim olsun. Siz dininizin, yaşadığınız dininizin hesabını siz kendiniz verin, sorumluluğuna siz katlanın. Benim dinimin hesabı da benim olsun. Din ceza manasındır, yani mükafat. Arapçadaki ceza Türkçe'de mükafat demektir. Öyleyse şöyle diyeceğiz: lekum din uhum waliyedin. ''Sizin dininizin mükafatı olan cehennem sizin olsun, benim dinimin cezası Türkçedeki mükafatı olan cennet de benim olsun.'' Arkadaşlar, din ukubat manasınadır. Öyleyse şöyle diyeceğiz, ''Benim Rabbimin ikabı sizin üzeriniz olsun, sizin putlarınızın ikabı da benim üzerime olsun.'' ''Lekum dinikum veliyedin.'' ''Benim Rabbimin ikabı sizin üzeriniz olsun.'' cezalandırması. Sizin putlarınızın da gücü varsa, haydi erkekse, gücü yetiyorsa üstüme gelsinler bakalım ne yapacaklar. Sizin putlarınızın da ikabı benim üzerime olsun. Arkadaşlar yine din adet manasındadır. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Lekum dinukum ve liya Sizin toplumdan kaynaklanan, aba ve ecdattan kaynaklanan şik adetleriniz sizin olsun. Ben de vahiden kaynaklanan Tevhid adetlerim de benim olsun. Din adet manasındadır. Öyleyse tüm adetler için biz de bunu diyeceğiz. Bir yerde düğün adeti, bir başka yerde okuma adeti, bir başka yerde eğlenme adeti, neyse artık hangi adetle karşı karşıya kalmışsak arkadaşlar diyeceğiz ki, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ aba ve ecdattan kaynaklanan, nefislerinizden kaynaklanan, toplumdan kaynaklanan, Allah'ın ve Peygamber'in istemediği şik adetleriniz sizin olsun, bizim o adetlerle en küçük bir ilgimiz, alakamız yoktur. Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanan İslam adetleri, tevhid adetlerimiz de bizim olsun diyeceğiz. Yine arkadaşlar din dua manasındadır. Öyleyse şöyle diyeceğiz, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪يمِ Siz Duanızı putlarınıza yapın, çağırın imdadınıza putlarınızı. Ben de duamı Rabbime yapacağım. Ben de onu imdadıma çağıracağım. Görelim bakalım hangisi güçlü çıkacak? Hangisi dualara icabet edecek? Hangisi duyacak? Hangisi yardıma koşacak? Pek yakında göreceğiz. Arkadaşlar hasılı lekum dinukum veliyedin. Herkes kendi dininden, kendi amelinden sorumludur. Benim dinim bana yeter, sizin dininize ihtiyacım yoktur. Çünkü benim Rabbim öyle bir din göndermiştir ki, bir başkasına muracat etmeme gerek bırakmamıştır. Benim Rabbim öyle bir kitap göndermiştir ki, benim Rabbim öyle bir din vaz etmiştir ki, ben o kitaba bakarak hayatımın tümünü doldurabilirim ve başkasına ihtiyacım kalmaz. Ya da Rabbim benden öyle bir kulluk istemiştir ki, o kulluk da başkalarına itaate, Yer yoktur. Çünkü İslam hayatta boşluk bırakmaz. Allah'a kulluk, yine Allah'a kulluk, yine Allah'a kulluk, yine Allah'a kulluk, Allah kulluk. İslam'da şirk yoktur. Öyleyse ben hayatımızın hayatımın bazı bölümlerini Rabbimin arzularına göre, hayatımızın hayatımın bazı bölümlerini de başkalarının arzularına göre dolduramam. Sizin dininiz sizin olsun, benim onlara ihtiyacım yoktur. Benim dinim de hayatımın tümünü ihata et, benim dinim de benim olsun. İşte arkadaşlar, Allah'ın razı olsun Zeynep şey Zuhur cahili topluma karşı bunları söyledi. Rabbimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği bu sure-i cellesiyle cahiliye karşı, müşriklere karşı nasıl davranması gerektiğini anlattı. O da bu sureyi bize intikal ettirdi. Biz de bu sure istikametinde cahiliyeye bakışımızı ayarlayacağız her konuda Rabbimizin dinini tercih edeceğiz. Katışıksız bir din sahibi olacağız. Çünkü ayet-i kemesinde Cenab-ı Hak demin yazıkla çalıştım. Ela lillah din halis, halis din. Katışsız din Allah'ın nedir? Hem Allah'tan, hem başka tağutlardan, hem Allah'ın dininden hayatın bazı bölümlerini Allah'ın dinine hayatımızın bazı bölümlerini de filanların falanların arzusuyla doldurmaya kalkarsak, Allah korusun, işte bu katışıklı bir dindir. İçine başka şeylerin katıldığı bir dindir. Bizim dinimiz böyle bir din olmayacak. Sure-i Celle'yi böyle kısaca arz etmeye çalıştım. Allah hepinizden razı olsun. Dinlediniz. İnşallah bir şeyler anladınız. Anladıklarımızla amel etmeyi, anladıklarımızla bakış açılarımızı İslamlaştırmayı Rabbim hepimize nasip ve mukadder kılsın. subhan Rabbike Rabbil Hazreti Amma Yesufu. Ezelden gönlüm yaralı